Oh. Yeah. açık Merhaba kainat. Bugün 26 Temmuz Salı. Yıl 2016, ay 7, gün 208, Hızır 82. 1437 Hicri Şevval 22, 1432 Rumi Temmuz 13, fırtına. Günün sözü: Asıl yiğitlik herkesin karşısında yapabileceği şeyi hiç tanığı olmadan yapmaktır. Laroşuku. Günün Tarihi. 12 yıl önce bugün 26 Temmuz 2004'te Türk karikatür sanatının önde gelen isimlerinden Oğuz Aral'ı kaybettik. Büyük Saatle Marif Takvimi Los Saatle generales... Takvimi Los cuatro generales Los cuatro generales mamita mía que se han alzado que se han alzado para la noche buena para la noche buena para la noche buena mamita mía serán alzados serán alzados Madrid qué bien resistes, Madrid qué bien resistes, Madrid qué bien resistes, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se, ríen. De, las bombas se ríen. de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños, los madrileños Sa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía. Y el manzanares, y el manzanares, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. La casa de Velázquez, mamita mía, se cae ardiendo, se, se cae ardiendo, con la quinta columna, con la quinta columna, con la quinta columna, mamita mía, metida dentro, metida dentro. Kez açık Radyo 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madre Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Los Cuatro Generales adlı parçayla açılışımızı yaptık. Rolando Alarcon söylüyordu, çalıp söylüyordu ama ona eşlik edenler Carlos Vaya, Dares ve Enrique San Martin'di. İspanya İç Savaşı'ndan kalan şarkılardan biriydi. Böyle bir diziyi takip etmeye çalışıyoruz. Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına bakalım şimdi de. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Son Arzu Korunya 1936 yazı Bebel Garcia kurşuna dizilerek öldürülür. Bebel oynarken ve düşünürken solaktır. Sahaya depor formasıyla çıkar, statdan dışarı çıkınca da sosyalist gençlik tişörtünü sırtına geçirir. Franco'nun darbesinden 10 gün sonra 21 yaşını doldurduğu sırada kendisini kurşuna dizme mangasının önünde bulur. ''Durun'' diye emreder. Onun gibi Galisiyalı olan, onun gibi futbolcu olan askerler itaat ederler. Bunun üzerine Bebel yavaş yavaş pantolonunun düğmelerini çözer ve mangaya doğru uzun uzun işer. Ardından pantolonunun düğmelerini tekrar ilikler. Şimdi tamam. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tarihte Bugün 1299'da bugün Edward Gibbon'a göre Osmanlı tarihçisi Edward Gibbon'a göre 1. Osman diye sonradan adını alacak olan Osman Gazi Nikomedia bölgesini işgal eder. ilk defa ve genellikle de burası sonradan Osmanlı'nın bu işgal Osmanlı Devleti'nin kuruluş günü olarak tarihe geçecektir. Çok uzun süre birkaç yıl öncesine kadar da böyle bilinecektir. Şimdi tam o tarih böyle değil. Onu da birazdan neden olmadığını söyleriz. 1794'te bugün Fransız devriminde Maximilien Robespierre tutuklanıyor. 17 bin devrim düşmanının tutuklanması ve ondan sonra da idam edilmesi giyotinle idam edilmesine emrini verdikten sonra kendisi de 1794'te mecliste e, bizzat mecliste konuşurken el konur kendisine ve ondan sonra da kelliği verecektir. Aynı kendi kullandığı giyotinle beraber Jacobenlerin lideri 1794'te bugün. 1940'ta bugünse e, anim, animasyon filmi çizgi film A Wild Hare vizyona çıkmış Bugs Bunny karakteri yaban tavşanı adı altında bugüne kadar da hala çok meşhur bir Walt Disney karakteri olarak devam ediyor 1940'ta bugün evet, şimdi günümüzün haberlerine geçerken demin sözünü ettiğimiz şeyden bahsedelim Osmanlı Devleti'nin yaygın olarak bilinen ders kitaplarında öğretilen bu 1299'da bugün olduğu belirtilen Osmanlıların kuruluşu durumu Edward Gibbon'a göre Osmanlı tarihçisi tarihçilerin en, önemli, en büyük tarihçilerinden bir tanesi Türkiye'nin Halil İnalcık. Osman Devleti'nin yaygın olarak bilinen ve ders kitaplarında öğretilenin aksine 1299'da Söğüt'te değil, Bafeus Koyunhisar, Koyunhisar muharebesinden sonra 1302'de Yalova yakınlarında kurulduğunu ortaya koymuştu. Birkaç yıl önce bu vesileyle de ona da bir günaydın diyelim. Çünkü dün 100 yaşında hayatını kaybetti. Profesör Doktor Halil İnalcık Tarihçilerin kutbu olarak biliniyordu. Uzun süredir tedavi gördü. Ankara Güven Hastanesi'nde tam yüz yaşında hayatını kaybetti. Eserleri onlarca dile çevrilmiş. Dünyanın en büyük Osmanlı tarihçisi olarak kabul edilmekteydi kendisi. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu tarihi üzerinde çok sayıda çalışması ve kitabı eseri var. 1916 İstanbul doğumlu Kırım göçmeni Ankara Gazi Mektebi'nde okuduktan sonra orta öğretimine Sivas Muhallim Mektebi'nde devam etmiş. 1931'de de Ankara Gazi Muhallim Mektebi'nde tamamlamıştı. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden Ankara Üniversitesi ilk öğrencilerinden yakın çağ bölümünde doktora tamamlamış. 1942 ile 1972 yılları arasında ...30 yıl öğretim üyeliği yaptı... Chicago Üniversitesi Tarih Bölümünde... ...Osmanlı Tarihi dersleri verdi... ...1993'te de... ...Bilkent Üniversitesi'nde ders veriyordu... ...birçok Osmanlı Tarihçisi'nde... ...hocalarını yapmıştır... ...Ankara Üniversitesi... ...Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde de... ...öğretim, öğretim üyeliği yaptı... ...Uluslararası... ...yayın evlerinden çok sayıda... ...kitap yayınladı... Ve Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından da dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bin bilim insanı arasında gösteriliyor kendisi. Ona da bir günaydın demiş şu olalım bu vesileyle tam da denk geldi. Osmanlı'nın kuruluşunun tarihini ve yerini düzeltten de kendisi oldu. Evet tarihte bugünden sonra günümüzde olup bitenlere e, bakacak olursak bir e, şiddet olayları var Florida'da iki kişinin öldüğü en az 16 kişinin öldüğü bir gece kulübü olayı var Fort Myers'ta Florida'da Club e, Blue diye bir gece kulübünde bir de aynı yerde Orlando'da bir LGBT gece klübünde 49 kişinin öldüğünden sonra Amerikan tarihindeki en büyük kitle katliamlarından biri olan olaydan sonra Florida'da gene 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bir olay var. Onunla ilgili başka bilgi var mı sende? Hayır efendim maalesef. Yok onun dışında bir de Bavyera eyaletinden Ansbach'ta bir saldırı var. Eee Bavyera eyaletinin İçişleri Bakanı Joachim Hermann Ansbach'taki saldırıyı düzenleyen düzenleyen kişinin cep telefonunda IŞİD'le ilgili terör örgütü İslam Devleti, DEAŞ ya da IŞİD diye bilinen Irak Şam İslam Devleti ile ilgili görüntülere rastlandığını açıklamış. IŞİD saldırı üstlenmiş. Burada Ansbach'ta Neydi durum? Ölüm, yep. ölüm yaralanma. E, bombacının kendisini öldü ve etrafındaki insanları da ağır yaraladı. İki kişi ağır yaraladı ve de diğer insanları da dördün üzerinde hafif yaralı olduğu söylenmişti. Evet. Yakınlarını kaybedenlere taziyelerini sundu diyor Federal İşleri Bakanı ama. Öyle. Psikolojik rahatsızlığı olduğu da belirtiliyor. Ee, aynı şekilde... Almanya'daki diğer şeydeki İran kökenli Sümbüliye adlı kişinin de psikolojik psikiyatrik problemleri olduğu söyleniyordu. Bu böylesi şeyler giderek artmakta. Evet günün haberlerine bakalım şimdi yani Türkiye'den de dünkü bu Dün birinci haber olarak verdiğimiz Uluslararası Af Örgütü'nün darbe girişiminden gözaltına alınanların e, işkence, kötü muamele hatta tecavüze uğradığına dair de güvenilir kanıtlar var şeklindeki açıklamasının doğruyu yansıtmadığını belirten Adalet Bakanlığı olmuş. İnternet sitesinde yer alan bir açıklamada Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'deki darbe girişimi sonrasında gözaltı uygulamaları kapsamında zanlılara işkence ve kötü muamele yapıldığı yönünde gerçek dışı mesnetsiz iddialara yer verildiği söylenmiş. Darbe teşebbüsü sırasında meclisin bombalanması, tankları durduran sivil halka ateş edilmesi gibi konulara ilişkin hiçbir değerlendirme yapmadığını belirtmişler Uluslararası Af Örgütü'nün. Bu nedenle darbeyi ve darbeyi gerçekleştirenleri kınayıp eleştiremeyen Uluslararası Af Örgütü'nün tarafsız ve objektif olmadığı vurgulanmış. Ee, ve e, Türkiye'nin işkenceye sıfır tolerans politikasının bir sonucu olarak işkence suçu için zaman aşımının da kaldırıldığını hatırlatmışlar. Söz konusu açıklamada herhangi bir delil ileri sürmeksizin altındakilere yönelik tecavüz girişiminde bulunduğuna yönelik iddialarda tamamen hayal mahsulü ve iftiradan ibarettir demiş Adalet Bakanlığı ve bu şekildeki soyut iftiraları raporunu alarak Fetullahçı terör örgütünün algı oluşturmaya yönelik asılsız ve çarpıtma propagandasına alet olmamalıdır demiş. Yani FETÖ'nün etkisi altında olduğunu söylüyor Uluslararası Af örgütünün. Bu çeşitli sayıda e, avukatlarla e, aynı zamanda e, adını vermeyen e, gözaltı e, gözaltında görevli olan birisiyle çeşitli açıklamalara dayandığını söylüyordu Uluslararası örgütü ve tanıklıklarında birbirini desteklediğini söylüyordu açıklamada ise delil yoktur asılsız ve çarpıtma propagandasına alet olunmaktadır deniyor gözaltına alınan kişilerin hepsinin tutuklamaya sevk edilmesi Cumhuriyet Savcıları tarafından gözaltı kararları ve tutuklamaya sevk işlemleri deniyor Onların hepsinin tutuklamaya sevk edilmesi ya da tutuklanması söz konusu olmayıp olaya karışmayan kişiler serbest bırakılmışlardır deniyor. Bu konuda bir açıklama yok. Yani daha doğrusu Uluslararası Örgütü'nün açıklamasında böyle bir şey yoktu. Ama ona da cevap vermiş... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisine karşı tehdit olduğunu başlattığı kanlı darbe girişimiyle de gösteren FETÖ'ye karşı demokratik reflekslerini göstermesi en doğal hakkıdır, diyor. Hukuk kuralları içinde yürütülüyor, demiş. Bu resimler konusunda bir açıklama yapılmamış. Bütün gazetelerde ve televizyonlarda tabir deyim yerindeyse çarşaf çarşaf yaralanmış yüzleri ve vücutları adım akıllı hırpalanmış çeşitlerin görüntülerinin neden böyle olduğunu açıklamamış. O zaman bu fotoğraftaki açıklamayı yapma gereğini duymuş Adalet Bakanlığı anladığım kadarıyla. Şeyde Buca'da 4 saatlik bir kabustan sonra yangın 4 saatte kontrol altına alınmış deniyor. Bir sitede Bahçe duvarına kadar ulaştığı huzur evinde yaşlılar öğrenciler tarafından tahliye edilmiş bucadaki otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüyerek. Burada da yeni asırdan aldığımız bir haber bu. Yangını kimin çıkardığı konusunda da şeyler var. Bu da terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri bir açıklama yapmışlar yangını Fetullahçı terör örgütü FETÖ başarısız darbe girişimi sonunda Türkiye genelinde orman yangınları çıkaracaklarına yönelik ihbar almıştık olayın sabotaj ihtimalini araştırdık diyordu ya da PKK tarafından da çıkarılma ihtimali olduğu söylenmiş yani Uluslararası örgütün arkasından Bucadaki yangınla da ilgili olarak FETÖ ya da PKK veya ikisinin işbirliği olduğu belirtilebiliyor. Bu da terörle mücadele şube müdürlüğü tarafından. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada da darbeciler emri soyadını bilmedikleri Osman diye birinden aldı diyor İçişleri Bakanı Efkan Alah ayrıntılı bir açıklama yapmış. Uçağıma indireceklerdi. Direniş talimatı verdim. Emir subayım el koydu. 3000 özel tim indirdik. Ee, bakıyorlar ki darbeci değil. Börek ikram ediyorlar. Özel harekatı lazer güdümlü bombayla vurdular. Türk SATA sivil ekip getirmişler. Generallere darbe emri de Osman diye birinden diyor. Güvercinlik'teki jandarma özel harekat komando Tugay'ından Yarbay Fazıl Ertürk ifadesinde diyor ki 15 gün önce Tandoğan'da toplandık. Soyadını bilmediğimiz Osman isimli birinden darbe talimatını aldık. Fethullah Gülen'in darbe yapılması talimatı emrini verdiğini söylüyor. Aralarında or generaller, kor generaller ve diğer generallerin olduğu gruba Şırnak. Çakır Söğüt'ten jandarma taburunun Ankara'ya geleceğini, kuvvet komutanlıkları karargahlarının ele geçirileceğini söylüyor. Manzara ortada. <gülüyor> reform ihtiyacı ortada demiş. Ve de önemli bir ilavede bulunuyor. Burada da PKK ile işbirliği yaptılar. FETÖ ile PKK işbirliği yaptı. Bomba sevkiyatı yaptı diyorlar. Diyor İçişleri Bakanlığı da. Yani Adalet Bakanlığı Af Örgütü'nün FETÖ'yle algılama içinde olduğunu söylüyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yangının FETÖ'ye da PKK tarafından olduğunu söylüyor. İçişleri Bakanlığı da FETÖ ve PKK işbirliğiyle bomba sevkiyatı yaptıklarını söylüyor. Bir bombanın Suriye sınırından ta Türkiye içlerine kadar sevkiyatı yapılırken bir jandarma, subay ve bir subayın ilgisinin olduğunu yakalanan bir kişi söyledi. Bu kişiler hakkında soruşturma Açıldı demiş. Bunu da İçişleri Bakanı söylüyor. Yeni Şafak yazarı Yılmaz Bilgen ise bu darbeyi Amerika Birleşik Devletleri ordusundan komutan Campbell'ın yönettiğini söylüyor. Bu da yeni bir iddia. Yeni Şafak gazetesinin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki junta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini ISAF, ISAF ya da komutanı. Yani ISAF bu Afganistan'daki şeyin adı değil mi? Evet. İş, İşgal Afganistan'da bundan barış kuvveti mi deniyor ona? Evet. Onun komutanı, eski komutanı General John F. Campbell fotoğrafını da basmış. İncirlik'teki masada. Tek tek fiş, fişlendi diyor yazar Yılmaz. Bilginin imzasıyla yayınlanan 25 Temmuz tarihli haberde. Türkiye'de bir dönüm noktası niteliği taşıyan 15 Temmuz'un dış bağlantıları deşifre oluyor diyor. Yeni Şafak darbe sürecinde aktif rol alan bir askeri kaynaktan bilgi almış çarpıcı bilgilere ulaştı diyor. Darbe sürecinde aktif rol alan bir askeri kaynaktan. Ve Yeni Şafak'a yeni bilgi veren bu kaynak darbe sürecini hazırlayan ve yöneten unsurlar arasında İSAF komutanı, İSAF ya da General John F. Campbell'ın bulunduğu ve darbeye destek amacıyla Nijerya'da bulunan UBA, UBA Bankası şubesinden CIA aracılığıyla, Amerikan istihbarat Teşkilatı aracılığıyla, ciddi para akışı sağlandığı bilgisini vermiş ve darbe girişimi öncesi iki kez Türkiye'yi ziyaret etmiş bu General John F. Campbell hem Erzurum'da hem Adana'daki İncirlik'teki üstünde sır görüşmeler diyor herhalde gizli görüşmeler demek istiyor görüşmeler gerçekleştirmiş. Evet uluslararası destek gücü Afganistan'da konuştuğu isafın açılımı o isafın ya da Komutanlığını yürüten ve geçen Mayıs ayında emekli olmuş Campbell, darbenin başarılı olması halinde en kısa sürede yeniden Türkiye'ye gelme konusunda cuntacılarla mutabık kaldığı da belirtilmiş. 80 kişilik özel ekibe ait farklı banka hesaplarına havale edilmiş yüklü miktarda para. CIA'nin oluşturduğu özel ekip üyelerince çekilen para varacağı son adrese yani Cuntacılara erden teslim edilmiş. Çok ayrıntılı bilgiler var bu Yeni Şafak haberinde. Doğu ve Güneydoğu'da bazı tanınmış isimler burada da bunun ne kastedildiği bilinmiyor ama Doğu ve Güneydoğu'dan dendiği zaman e, herhalde e, Kürt ve PKK bağlantılarından da bahsediyor olabilir. Böylece bugünün ana teması oluşturan e, evet. ana temasını oluşturan FETÖ ve PKK veya ikisinin işbirliği meselesi de ortaya çıkıyor. E, i̇ç ve Batı Anadolu'da ise Gülenist çete mensupları kullanılmış. Doğu ve Güneydoğu'da bazı tanınmış isimler. Subaylar da İncirlik'teki masada tek tek fişlenmiş Karakol, Birlik, Bölük, Alay, Tugay, Tümen, Kolordu ve ordu içindeki emrinde asker bulunan ve asker üzerinde aktif etkisi olan komuta kademesinde görevli isimler yakın markaja alınmış. Öyle oldukça ayrıntılı bir haber yapmış Yeni Şafak gazetesi. Beyaz saray sözcüsü John Ernest temelsiz ve cevabı değmez olduğunu söylemiş biraz önce okuduğunuz Öyle mi? Evet. Evet eee Akit yazar e, Mehtap Yılmaz da başka bir açıklama yapmış. Ee, ve şunu söylüyor. Yeni Akit Gazetesi'nin 24 Temmuz nüshasında DJ Üniversitesi Rektörü Cale Saraç tutuklandı. Bülent Arınç için ağlama vakti." başlıklı bir yazı yazmış. Ve orada da e, aynı bu bugünün ana teması olan konuyu yani FETÖ-PKK bağlantısını bir kez daha başka bir yönden dile getiriyor. Şu soruyu sorarak başlıyor Mehtap Bilmaz. Amerika neden Abdullah'ı verip Fetullah'ı aldı diyor. Neden Fetullah'ı en sevdiği oyuncağı Abdullah Öcalan'ı silecek kadar büyük bir iştahla istedi? Çünkü Gülen diyor, burada yeni bir unsur var. İngiliz casusu Lawrence'ın, Lawrence ya da kadrosuna atanmış bir İngiliz istihbaratı projesiydi. Burada İngilizler devreye giriyor Amerika'dan sonra. İkincisi Vatikan'ın gizli kardinaliydi Gülen. Üçüncüsü Masondu, dördüncüsü Tapınakçı'ydı diyor. Arzı mevcut yani vaat edilmiş topraklar diyerek hülasa edelim meseleyi diyor. Lawrence yöntemleriyle daha sinsice fethedilebilirdi. Ta 2007'ye kadar geri götürüyor darbeyi. Diyarbakır'da vali mutlu dönemiydi. Vesaire diye ayrıntılı bir şey getirmiş. Ve şeye bağlıyor. Melih Gökçek'in üç harfli muhabbetine sarma zamanı diyor. O üç harflilerden bahsetmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Melih Gökçek yani cinlerin yönetiminde o da Mehtap e, Yılmaz'da Jöpö Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekatı bu da darbeye ayağa çeken HÖH diyor onlar silah çekti biz HÖH çektik demiş ve PKK bağlantısı kuruyor öte yandan üzerinde uzun zamandan beri bir şey e, sorduğumuz bir soru vardı Fenerbahçe'ye Trabzon'daki silahlı saldırıyı kim yaptı diye Fenerbahçe otobüsüne. Evet. O konuda da Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Ustu'dan bir açıklama gelmiş. FETÖ'nün yapmış olma ihtimali yüksek diyor. Trabzon'da futbolcularımız öldürülüyordu. Neredeyse araştırılırsa o saldırının altında da FETÖ örgütü çıkma ihtimali çok yüksek demiş yapılanlar yalnız Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'ye değildir. Ülke barışına vatansever gazetecilere, saygın emniyet ve şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bu toprakları vatan yapan tüm değerlere yöneliktir diyor. Şike değil, siyasi davaydı demiş. Bunu da Fenerbahçe'yle ilgili olarak. Dolayısıyla bir dizi Fethullah e, Gülen örgütüyle e, PKK arasında bağlantıları da kuran bir dizi haber var. Bir de son dakika gelişmesi var. Öyle. Hürriyet gazetesinin internet sitesinden olduğu gibi aktarıyorum herhangi bir şey değiştirmeden. Şöyle yazıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında gözaltı kararı çıkartılan gazeteci Nazlı Ilıcak Bodrum'da yakalandı. Ilıcak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranıyordu gazeteci Nazlı Alacak. Ve gazeteci Nazlı Ilıcan'ın arasında bulunduğu 42 kişi. Bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkmıştı. Dünden bu yana Ilıcak Bodrum'da aranıyordu fakat bulunmuyordu. Çeşitli rivayetler vardı. Bunlar benim eklemem. Ilıcan bu sabah saatlerinde yakalandığına dair haber Hürriyet'in internet sitesinde çıkmış bulunmakta efendim. Bir açıklama yapılmış mı? Hayır. Konuyla Neden? neden? bu. Hayır. Neden bulunamadı? Bu durumda sonra neden? Nasıl bulundu? Kendi evinde mi? Yok bir açıklama. Ben yok. görmedim. Evet aralarında Nazlı Lican ve başka isimlerin Bülent Mumay ve Ercan Günün de bulunduğu 42 gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ee, Hürriyet'in eski dijital koordinatörü Bülent Mumay Twitter hesabından e, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üye kartını paylaşarak üyesi olduğum tek örgüt budur diye yazmıştı. Bu konuda biraz böyle... E, yani son derece ciddi şeyler olmasa bütünüyle bugüne kadar şu saate kadar okuduğumuz haberlerde bir mizah unsuru arayıp bulmakta mümkündü. Mesela aile içi dedikodulara kadar da inebiliyor. T-24'te vardı mesela aile içi dedikodu kabirinden bir şey. Mehmet Ali Tan annesine bu kaçmayla olmaz gel ve aslanlar gibi ifadeni verdi diye belirtiliyordu. E, bu e, Gerçi annem o gece hakikaten attığı tweetlerle darbeye karşı bir duruş sergiledi demiş. Medya Radar'dan Alev Gürsoy Cimin'le konuşmuş Mehmet Ali Ilıcak. Sana yakışan bu duruş değil gel ve derhal ifadeni ver diye seslenmiş. E, ama o gece hakikaten attığı tweetlerle darbeye karşı bir duruş sergiledi. Tepkisini dile getirdi ama ondan beklediğim ölçüde bir tutum değildi bu. Keşke bayrağı eline alsaydı, mitinglere çıksaydı, keşke tankların önünde dursaydı. Belki çok daha farklı olurdu diyor. Demiş yani e, 1971 darbesinde e, sizin neslin hatırlamadığı önemli bir şey vardı bizim o darbe yaşayanların e, bir şeyi. E, o zamanlar pek televizyon Az kullanılıyordu radyolardan yapılan açıklamalarda babalar oğullarına e, hitaben oğlum gel teslim ol diye açıklamalar yaparlardı. Kaçmanın zamanı değildi. Şimdi durum 71'den bu yana geçen. 45 sene içinde değişmiş tabi. Şöyle. şöyle oldu ki darbeci komando kuzunun oğlu babasını AKP'li vekil İnci'nin, İnci, Adalet ve Kalkma Partisi vekili İnci darbeci general kardeşinin Ilıcı oğlu yazar annesinin yargılanmasını istiyor. Çeşitli e, darbeci generalin yakınları mezarlarına bir kabul etmek istemiyor. Ces, e, cenazelerini almak istemeyenler var. Ve aynı zamanda bu darbeden habersiz bir şekilde e, bu darbeye bir şekilde bulaştırılmış olan, girişime bulaştırılmış olan Askerlerin ailesi de e, oğullarına telefon üzerinden teslim olun şeklinde açıklamalar yapmıştı. Evet o, oğlum teslim ol diye şimdi anne teslim ol deniyordu. Ama teslim olunmuş. Çok e, bazı gazetecilerde e, şey diyorlar mesela. Yanılmıyorsam e, Fatih Yağmur da bu olağanüstü hal şartları e, kalkana kadar teslim olmayacağım demiş. Çünkü endişe verici çok özel yetkileri var olağanüstü halde. Dün etraflıca üzerinde durma fırsatımız olmuştu. Şimdi deniyor ki eee olağanüstü halde kalktıktan sonra teslim olur diyor gazetecilerinde terörist olarak arandı, darbeci ya da terörist olarak arandı bir döneme girdik. Oğlum teslim oldu dönemi 45 yıllardan sonra tekrar anne teslim ol ya da oğlum teslim oğlum şeklinde ya aynen ya da hafif değişerek devam ediyor bu arada da Yıldırım'ın Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasına göre Boğaziçi Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak adının değiştirilmesinin kararlaştırıldığını da belirtmiş jandarma genel komutanlığı ile sahil güvenlik komutanlığı tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış. O, o konuda da bağlanması için daha doğrusu kanun hükmünde kararname hazırlanmaktaymış. Bu bir dernek önermiş. Boğaziçi Köprüsü'nün adını Mirasımız Derneği diye bir dernek. Onun üzerine Mirasımız Derneği Başkanı Demirci Boğaziçi Köprüsü'nün isminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmesinin çok anlamlı olacağı kanaatindeyiz açıklamasında bulunmuştu. Çanakkale ruhuyla hareket etti milletimiz Topyekün, Bu adi darbe bedenlerini siper etmişlerdi. Bunun adını değiştiririz diye 3,5 saatlik bir toplantı sonrasında karar verilmiş ama burada hakkı yenmiş olan bir şey var. Sadece Miras Derneği değil Mirasımız derneği değil aynı zamanda eski futbolcu ve e, e, futbol yorumcusu televizyon yorumcusu Rıdvan Dilmen de aynı öneride bulunmuştu. Onun da hakkının yenmemesi için bunu belirtmiş oldum. 15 Temmuz şehitler köprüsü. Açık kaste. Rolling Stones'un ünlü şarkılarından birini çaldık. Açık radyo, burası açık gazete. Under My Thumb adını taşıyordu. Rolling Stones'un kurucu, Stones'un kurucu elemanlarından şarkıcısı, baş şarkıcısı Mick Jagger. Sir Michael Philip Jagger 1943'te bugün doğmuştu. Şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktör ve Asıl vokalisti Rolling Stones'un bazı oyunlarda, filmlerde de oyunculuk yapmıştı. Son olarak kendisinden 73 yaşına girerken 7. çocuğu olduğunu söylemiştik 29 yaşındaki yeni eşinden. Ve bir önceki sevgilisi intihar edince bunalıma girip konserlerini iptal etmiş ama on, iki buçuk ay sonra da bunalımdan çıkıp bu yeni sevgilisiyle evlenip çocuk sahibi olmuştu. Ve aynı zamanda da kendisi Küba'da da ambargo yıllarını bekleyip sonradan ambargo kaldırılınca daha dursu. İlişkiler yumuşayınca ilk defa olarak Gidip Kıba'da da konser veren gruptandı. Grubun elemanıydı. Böyle bir şey ona da doğum gününde günaydın diyelim. Ve devam edelim. Bir grup Türk BBC'de protesto etmiş 15. Temmuz darbe girişimiyle ilgili yayınlarını taraflı bulduklarını ve İngilizce ve Türkçe asla yalnız yürümeyeceksin Erdoğan diye yol never go. diye kırmızı beyaz en büyük Türkiye bize her yer Türkiye yalancı BBC her Türk asker doğar şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atmış. Ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle binanın önünde daha sonra 10. yıl marşını bir de İstiklal Marşı'nı söyleyerek dağılmış grup. BBC'nin herhalde bu Avrupa Birliği'nden çeşitli yerlerden gelen e, olağanüstü hal yasasına ilişkin ve işkence ve kötü muamele gibi e, şeylerin itiraz e, uyarılarına itiraz ediyor olsalar e, gerekir diye düşünmek mümkün eee Şimdi Türkiye'de tabii ciddi. Ha bu arada Türkiye TÜSİAD'dan da uluslararası basında e, demokrasi ilanı verilmesi dikkatini çekiyor. E, TÜSİAD, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, uluslararası kamuoyunu Türkiye ile ilgili doğru yönlendirebilmek ve Türkiye algısını güçlendirmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin önemli gazetelerinde Türkiye'de demokratik anayasal düzeni koruma başlıklı kapsamlı bir ilan yayınlamış. Dört ilkede Türkiye'de tüm toplum kesimlerinin ve kurumlarının demokrasiye bağlılığıyla Türkiye ekonomisinin gücünün vurgulandığı ifade edilmiş. Financial Times'da Le Monde'da Washington Post'ta ve Frankfurt'ta Argumani Zeitung gazetelerinde imlanmış. Türkiye yani Türk halkının, siyasi partileri ve tüm kurumların demokrasiye sahip çıkma iradesinin önemi vurgulanıyor. Türkiye'nin küresel düzeydeki konumuyla Avrupa Birliği üyelik sürecinin öneminin altı çiziyor. Ve e, dünyanın en büyük 18. ekonomisi ve küresel piyasalara tam entegre olduğu vurgulanıyor. Bir çeşit garanti veriyor yani aslında batı dünyasına. Bir bu Türkiye ekonomisinin küresel krize rağmen gösterdiği dayanıklılığa da dikkat çekmiş ve tüm dünyaya yayılması için de iletişim çalışması başlatmışlar. 3 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye genç, dinamik nüfus yapısıyla nispeten yüksek ve istikrarlı bir büyümeyi sürdürmektedir. TÜSİAD demokrasinin dayanıklılığını ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını göstermeye devam edeceğinden eminiz. TÜSİAD bu evrensel ilkelerin ve hedeflerin samimi bir destekçisidir ve destekçisi olmaya devam edecektir şeklinde bir açıklama yapmış. Ama hem o halde gözaltı dalgasının sürmekte olduğu hem OHAL kararnamesiyle olan üstel kararnamesiyle kapatılan Yarsav'da Yargıçlar ve Savcılar Derneği'nde evvelki gün arama yapan polis ve bazı evraklarla bilgisayar imajlarına el koymuş. Dün de dernekler dairesi başkanlığına bağlı saymanlar Yarsav'da tek tek sayım yapmışlar. Sayımı yapılan tüm araç ve gereçlere el konulacağı bildiriliyor. Ayrıca da Cumhuriyet Gazetesi'nde var bugün. Hakimler, savcılar, yüksek genel kurulu tüm üyelerinin görevine son verilen yargıtaya 267 danıştaya da 75 üye atadığı belirtiliyor. Gizli oynama atamalar 4 saatte gerçekleşmiş. Buna Jet Design diye adlandırmış her bir üye 42 saniyede seçildi diyor. Cemaatin tasfiye edildi yüksek yargıda Ali Can Uludağ'ın haberi bu. Sürmenşet'ten verilmiş Cumhuriyet'te. Yani her bir atama 42 saniye sürdü. Alınan bilgiye göre liste daha önce hazırlanmıştı. Cemaatçiler yüksek yargıdan tamamen tasfiye edildi deniyor. Atama kararnamesinde yargıda ittifak halindeki muhafazakar, milliyetçi ve sosyal demokratlar arasındaki dengenin bozulmadığı gözlenmiş. Yargıda birlik platformunun ağır topları yerini korumuş. Ayrıca Cumhurbaşkanı da bürokrasiden danıştığı 24 üye atayacak deniyor. Şimdi bir de zirve vardı. 2 saat 40 dakika süren tarihi zirveden, tarihi zirve deniyor. Olumlu izlenimlerle ayrılmış liderler normalleşme adımı diye belirtiliyor. Çeşitli gazeteler tarihi zirve diyor. Olağanüstü bir fotoğraf olarak. Böyle devam demiş Hürriyet gazetesi mesela. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım otururlarken o fotoğraf çekilmiş ilk defa Beştepe'de oluyor bu e, tarihi zirve sayede Erdoğan'dan da iş birliği çağrısı gelmiş fakat e, gayet e, ağır ifadelerle duruyorlar. E, böyle devam deniyor ama e, mesela zirvede önemli bir eksik de göze çarpıyor. Türkiye'nin 3. Partisi Halkların Demokratik Partisi yok bu zirvede. O zaman neden buna zirve deniyor? Özlenen fotoğraf diyor mesela Milliyet Gazetesi Erdoğan darbeye karşı tutumları nedeniyle AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi liderlerine teşekkür etti deniyor. FETÖ ihanetine karşı külliyede birlik zirvesi demiş Türk. Ee, sabah gazetesi, tarihi zirvede dünyaya örnek demokrasi dayanışması diyor. Beştepe'de milli duruş diye vermiş. Geçmiş olsun hoş geldiniz diye. Yeni Şafak tarihi fotoğraf diye manşet atmış siyasi parti liderleri FETÖ cuntasına karşı külliyede Cumhurbaşkanı'na açık destek verdi. Böyle Beştepe'de tarihi zirve akşam anayasa için mutabakat star. Şimdi yalnız peki Halkların Demokratik Partisi niye yok? Eş başkan, genel, e, başkan Selahattin Demirtaş bu durumu çiğlik ve akılsızlık olarak nitelendirmiş. E, onun yerine işte Meclisteki ortak parlament ortak karara imza atan e, başkan vekili İdris Balukhan'da konuşmuş aynı zamanda. E, Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin darbe girişiminden doğru dersler çıkarmadığını söylemiş. Evet Cumhuriyette Mahmut konuşmuş Selahattin Demirtaş yani darbeyi tetikleyen Kürt sorununun askere orduya havale etmiş olan anlayıştır diyor sorununun şimdi bir kez daha HDP'yi dışlayarak yokmuş gibi davranarak Türk milli mutabakatı milli cephesi etrafında sorunları çözeceğiz diyorlarsa kendileri bilirler ama ben bu yaklaşımın çok yanlış ve eksik olduğunu düşünüyorum 6 milyon oy almış bir partiyiz parlamentonun 3. büyük partisiyiz diyor çiğlik ve nasıl içlerine sindirdiler demiş. Ee, ama şey sorusunda sormuşlar Demirtaş'a eş başkanına ee, Cumhurbaşkanı ve başbakan bütün muhalefet liderlerine teşekkür etti deyince kişisel öfke duyuyorlar HDP'ye karşı. HDP en nihayetinde AKP'ye karşı en sert muhalefeti yürüten parti oldu. Bir de bizi şiddetle özdeşleştirmeye çalışıyorlar. Bu ötekileştirme Hedef gösterme tutumu bir devlet politikasıdır. Bunun değişmediğini, değişmeyeceğini anlatmak, göstermek istiyorlar demiş. Şey ilginç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye oy verenler kendilerini dışlanmış hissedebilir. Yanlıştı demiş. HDP'nin zirveye çağrılması yanlıştı, çağrılmaması yanlıştı demiş. ...kendilerini dışlanmış hissedebilirdiğim... ...peki o zaman neden bu itirazını... ...orada dile getirmemiş... ...bütün partilerin ortak mutabakatı vardı... ...darbeye karşı zaten... ...darbenin hemen arkasından... ...ortak bildiri yayınladılar... Onlarda niye olsun demedi... DP lideri Demirtaş darbecilerin AKP içerisinden milletvekili bakan düzeyinde güçlü bir destek almış olma ihtimalinin de çok fazla olduğunu ileri sürmüş. Bu da Mahmut Lacal'ın haberinden önemli. Darbecilerin hem Kürtleri ezmeyi hem de AKP'den kurtulmayı amaçladıklarını belirtiyor Demirtaş. Mevcut çatışma ortamının darbe zeminini de canlı tuttuğunu da hatırlatmış. Yani mesela Kılıçdaroğlu Cadıabı uyarısında bulunmuş. Kurunun yanında yaşın yanmaması için hassasiyet istemiş. Normalleşmeye katkı sağlayacak. Olumlu bir görüşme diye nitelendirmiş ama bazı eksikler var. Hem Cadıabından bahsediyor hem de HDP'nin zirveye çağrılmamasının hatalı olduğunu söylüyor. Yeni anayasada kaldığı yerden olacak demiş Başbakan Yıldırım. Bütün partilerin katılımıyla süreci devam ettirme kararı alındığını. Yani bu zirveye, tarihi zirveye çağrılmıyor. HDP ama anayasa değişikliğine çağrılıyor. Burada bazı çelişkiler var. Öte yandan da tam bir normalleşme adımı denirken bir yandan gözaltı dalgası gazetecilerle sürüyor. Bir yandan yar salda ve arama ve sayım yapılıyor. Bir yandan da yargıya jet design denilen şey yapılırken bazı çelişkiler oldu. Oh, şubesiz Avrupa Birliği'nden de Ankara'ya ölüm cezası konusunda bir uyarı gelmiş. Jean-Claude Juncker, Avrupa Komisyonu Başkanı, ölüm cezasının Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını belirtmiş ve Türkiye'nin bu cezayı gündeme getirmesi durumunda üyelik müzakerelerinin derhal durdurulacağını söylemiş. Ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da geçen aylardaki baskıcı tedbirler ve mevcut gelişmelerle Türkiye üyelik perspektifini kendisi mahvetti demiş. Eğer idam geri gelirse üyelik sürecinin sonu olur diye yorum yapmışlar. Ee, Profesör Doktor Rona Aybey'in de Cumhuriyet için özel bir yazısı var bu konuların uzmanlarından. O da ölüm cezasını geri getirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanun geçirmek yetmez. Bu karar Avrupa Konseyi'nden çıkmak anlamına gelir demiş. Bizim birkaç zamandan beri bu programda da sözünü ettiğimiz bir Avrupa'nın şemsiye temel örgütü Avrupa Konseyi'nin de bütün temel ilkesini ortaya koyuyor ve Rona Aybay şunu söylüyor Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ne 1950 yılında imzalanan ilk özgün orijinal metninde ölüm cezası yasaklanmış değildi. Daha sonra 1983 yılında imzalanan İnsan hakları sözleşmesinde ek 6. protokol ölüm cezasını kısmen savaş hali dışında kaldırmış. 2005'te 13. ek protokolde ise savaş hali de dahil ...her koşulda ölüm cezasının kaldırılmasını sağlamıştır diyor. Yani 2005'ten bu yanı. Ölüm cezasını Avrupa kıtasından silmeyi amaçlayan bu protokol... Konseyin ...Avrupa Konseyi'nin 47 üyesinden 44 devletçe imzalanmış ve hakları tanımıştır. Türkiye'de bu 44 devletten biridir. Kalan 3 devletten Ermenistan imzalamış ama onaylamamış... Rusya Federasyonu ile Azerbaycan'sa imzalamamış ve onaylamamış durumda. Sadece Rusya ve Azerbaycan. Ancak bu devletlerde yani bu son ikisi de Rusya ve Azerbaycan moratoryum ilanı yoluyla ölüm cezasını kaldırmışlardır. Türkiye'nin ölüm cezasını geri getirmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanun geçirmesi yetmez. Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre kanun niteliğinde sayılan bu protokolden çekilmesi gerekir. Böyle bir çekilme ise bugünkü koşullarda Avrupa Konseyi üyeliğine veda etmek demektir. Geçmişte bu programda da zaman zaman dile getirdiğimiz bir şey bu. Albaylar Cuntası diye adlandırılan Yunanistan'daki faşist darbe ve junta döneminde Yunanistan idam tehdidiyle karşılaşmış ve ihracı önlemek için kendisi Avrupa Konseyi üyeliğinden çekilmişti. Tarihteki tek örnektir. Sonradan da yeniden üye oldu diyor. Kısacası bu diyor Profesör Ronay Bay Türkiye'nin dış politikası dünyadaki yeri ve imajı açısından son derece büyük bir değişim demektir. Avrupa Birliği üyeliğine aday bir devletten Avrupa Birliği'nden çok daha gevşek bir Avrupa örgütü olan Avrupa Konseyi dışında kalmanın getireceği sorunlar çok ama çok büyük olacaktır demiş. Bu önemli bir nokta bu konunun Türkiye'deki önemli uzmanlarından Profesör Aybey'in söyledikleri ama Çavuşoğlu mesela Avrupa Birliği'ni de bize posta atmasın diyor tam haber bulamadım şimdi ama Avrupa Birliği ile ilgili olarak bizim bize dikte edemez şeklinde veriyor sen bulabiliyor musun? Yok, hayır maalesef görmemiştim haberi. Yani şöyle söylemiş bu konuda bize bir şey dikte edemez diyor. Avrupa için. Şimdi ben de bulamadım maalesef o haberi ama mealen öyle söyleyebiliriz. Yani bu konuda ciddi bir şey var. Ayrıca Dışişleri Bakanı buldum şimdi Habertürk televizyonuna konuşmuş Mevlüt Çavuşoğlu. Yunker kusura, yani şöyle diyor Jean-Claude Yunker, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesi durumunda Avrupa Birliği üyelik sürecini anında durdurabilir deyince yanıt vermiş Yunker'e. Onların tehditlerine de biz pabuç bırakmayız diye bunu bir tehdit olarak görüyor. Yunker Türkiye'nin patronu değil demiş. Tam aradığım haberi buldum evet. mi yok. t 4'ten almış olduğumuz bir haber. Avrupa Birliği yetkilileri idam cezası konusunda kendi düşüncelerini söylemekte özgür Demiş. Ama Türkiye'yi tehdit eder şeklinde bunu söylerlerse bu ters teper. Yunker Türkiye'nin patronu değil demiş. Milli bir duruş sergilemiş. Yunker kusura bakmasın demiş ama ondan sonra da nezaketi de elden bırakmamış. Türkiye'ye tepeden bakarak konuşamaz. Bunu kabul edemeyiz demiş. Böyle bir durumdan da bahsedebiliriz. Dün New York Times'ta Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanları'ndan İbrahim Kalın bir yazı kaleme almıştı kendi haklılıklarını dile getirmek için. Bugün de aynı gazetenin bir sonraki günkü yayınlanan nüshasında bu Fethullah Gülen bir yazı kaleme almış. Batılı demokrasilerin ılımlı Müslümanlara ihtiyaç duyduğu bir dönemde hizmet içindeki ben ve arkadaşlarım Batı'nın her zaman yanında yer aldık diye Obama yönetimine bir mesaj vermiş. Bir gün gazetesinden doğrudan aktarıyorum yorum eklemedim. Adalar ajansının haberine göre diye yazmış haberin içerisinde darbiye teşebbüs edenlerin itiraflarının ve bağlantılarının doğru olmadığını savunmuş Gülen. Türkiye iadesiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde seslenmiş ve Erdoğan'ın istediğini verme arzusu anlaşılabilir. Ancak Amerika buna direnmeli demiş ve uluslararası aförgötünün tutuklara işkence yapıldığına dair iddiaları olduğunu yazan Gülen bu durumu da iade edilmemesine gerekçe edilmemesi gerektiğine dair gerekçe olarak sunmuş. Evet, geçici sitesindeki habere göre, evet, şeyde BBC Türkçe'nin <gülüyor> haberine göre de Çavuşoğlu diyor ki Gülen iade edilmezse Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler etkilenir diyor. E, Gülen ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne iletilen geçici tutuklama talebine henüz yanıt alamadıklarını da ifade etmiş. Gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz demiş. Yalnız burada e, önemli bir şey var. O da e, henüz iade talebinde bulunduğuna ilişkin bir habere ben rastlamadım. Yani böyle bir resmi talep, iadesi talebi dile getirilmiş olduğunu ben görmedim şahsen çeşitli haber kaynaklarında. Yani geçici tutuklama talebi olmuş olabilir. Do, dört dosya gönderdik diyorlar ama iade talebine rastlamadım. Ee, bu darbe soruşturmasında kamuda açığa alınanların 46.000'in üzerinde tasfiye 45.954 personel görevden uzaklaştırıldı. Sağlık Bakanlığı'nda 5.000'in üzerinde personel. Ee, Sağlık Bakanı çalışıyormuş. Komisyonlarda yoğun çalışıyoruz ben de varım demiş. Türk Hava Yolları'nda 211 personelin işine verilmiş verimsizlik ve işletmesel gereklilikler nedeniyle Milli Eğitim Bakanı da kapatılan okullardaki öğrencilerin durumu ne olacak sorusuna devlet eliyle eskisinden çok daha iyi bir eğitim vereceğiz demişler. Birçoğu özel okula gidiyor devletin malı olan okulları biz işleteceğiz demiş. Cumhurbaşkanı da açıklamıştı biliyorsunuz 19 bin küsur kişi gözaltı ve tutuklu durumundaydı. Onları da söylemişti. Ee, böyle bir e, durumdan bahsediyoruz. Son olarak belki şeyi de bahsedip bitirebiliriz. Ee, bu o, genel e, kurmay başkanı Akar'ın darbe girişimi sonrası tanık sıfatıyla verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Diyor çeşitli gazetelerde. Darbeyi boşa çıkaran sözler diye vermiş taraf mesela manşetten. Akar kendisini silahla tehdit eden darbecilere sıkın ulan demiş. Ee, ama buna mukabil bir gün gazetesinin manşeti de cevapsız sorular diye vermiş aynı haberi darbe gecesi rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 15 Temmuz'a ilişkin savcılıkta verdiği ifade de kamuoyundaki soru işaretlerini gideremedi ve boş noktaları dolduramadı diyor. Öylesi de var. Bir ekleme yapmam mi? lazım. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir haber vardı. 19 Temmuz'da yaklaşık bir hafta önce oluyor galiba. İMÇ'nin internet sitesinden doğrudan aktarıyorum yorum katmadan. Beyaz Saray'dan Türkiye Gülen için resmi iade talebinde bulundu. Darbe soruşturması için her türlü destek verilecek açıklaması yapılmış. Gülen'in iadesiyle ilgili bir değerlendirme sürecinin başladığı e, bildirilmiş tv.com.tr'de yayınlanan 19 Temmuz tarihli haberde resmi, yazanlar bunlar. Resmi iade e, istendi diyor öyle mi? Hayır resmi iade talebinde bulunuldu deniliyor. Bulunuldu evet. diyor evet anladım. Ben onu görmemiştim bir daha bakarız. Peki şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey merhaba. Günaydın can. Evet çok senin de kullandığın bir terim ne tür balans dolu bir ortamdan geçmekteyiz. Hala da bitmiş olduğu kolay söylenemez. Büyük zaten kendi bugünkü yazında da organize belirsizlik diye de bir ifade kullanmışsın. Devam ediyor belirsizlik durumları. Dün de etraflıca üstünde durduğumuz önemli bir haber vardı. Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nün bağımsız monitörlerin mutlaka Türkiye'de işkence ve kötü muamele iddiaları araştırmak üzere izin verilmesi gerekir Türkiye tarafından diyordu. Bir cevap gelmiş. Amnesty International taraflıdır filan diye uluslararası örgütü. Evet bunları birazcık konuşabiliriz. Bir de gazeteci tutuklamaları ve yargıdaki şeyler de devam ediyor. Evet. Şu anda noktadan ele alabileceğimiz biz durumla karşı karşıyayız. Birincisi bu darbenin arkasından başlatılan darbeyi bastırma ve güveni sağlama politikası tedbirleri doğrudan darbeye karışmış, darbe operasyonunu destekledi, organize etmiş, elmesini almış, yönlendirmiş veya bir şekilde desteklemiş kişilerin çok ötesinde Fetullah Gülen cemaatiyle bir şekilde ilişkisi olduğu şüphesi taşıyan o kişilerin tasfiyesi hedefini görüntüyor. Bunu bakan bu olay hal devlete ilan edilmiştir. Devletin kendisi için ilan etti bu olay üstü ama bu hiç devlet içinde devlet personeliyle sınırlı olmadığını görüyoruz. Olağanüstü Halim'in ilk karar, kara, kanun gücündeki kararnamesindeki e, sayısını yüzlerle ifade edilen okul, dershane dernek, vakıf e, kapatılması ve nallarına el kurulması <gülüyor> kararıyla gördük. Üniversitelerde var evet. Üç üniversitelerde. Bu işin örgüt tarafı bir de kişi tarafı var. E, çok basına yansımıyor ama ee, belki sayısı binlerce değil ama sayısı birkaç kişiyle de sınırlı olmayan e, iktisat dünyasında, iş dünyasında veyahut yerel e, olarak e, anlamlı önemli veyahut önemli, önemli değil, kişiler e, de tutuklanıyorlar. İş dünyasında birkaç isme rastlıyoruz ama bu aslında sadece e, şu anda e, çok tanınmış olan isimler olduğu için bu yazıyor. Bu e, onun ötesinde ciddi bir sayısı şu anda bilmediğimiz ama birkaç kişinin sınırlı olmayan tekrar ediyorum. Bir, bir sivil kişilerin yani memur olmayan kişilerin tutuklanmaları var. Şimdi memur olmayan kişileri zaten işten atamazsınız. Ya, ya işine el koyarsınız, şirketine el koyarsınız ya da zanlı olarak, şüpheli olarak tüm gözaltına alırsınız ve tutuklanıyorlar bir kısmı. Dolayısıyla sadece devlet içinde değil, bunu bir düzeltelim, bütün toplum çapında yürütülen bir arındırma, temizlik, temizleme e, kampanyası var. Tabi bu kampanyanın içinde, bu arındırma, temizleme operasyonu içinde, e, baştan hemen belirtelim, yani Gülen Cemaati Üyesi, Sempatizanı, Zaman Gazetesi, Asya Bankası, e, Bankası'nda, Bank Asya'da banka sahibi veya banka Asya batma noktasına geldiğinde onu desteklemek için oraya para yatırmış. Veyahut Gülen cemaatinin vakıflarına para desteğinde bulunmuş. Kişilerin bugün darbe soruşturması çerçevesinde bu kadar kişinin yani sayıların on binleri bulan kişinin gözaltına alınması işten üstten e, devlet ise açığa alınmaları e, tabii ki hedefin e, darbeyle ilgili e, suçların doğrudan veya donaylı suçların yakalanması değil Türkiye'de Gülen Cemaatinin kökünü kazımak e, amacı taşıdığını gösteriyor. Bir cemaat üyesinin ki ben biliyorsunuz Gülen Cemaatinin e, oluş biçimiyle e, gizlilik felsefesiyle devlet içinde devlet olma devletin devletin e, bazı kilit noktalarını ele geçirmeye Ergenekon davasının ve arkasından gelen valyoz askeri casusluk o da TV davalarının uyduruk yalan belgeler üzerinden üretilmesinde bu cemaatin bazı üyelerinin, polis ve yargıçlarının sorumlu olduğunu Bunlar da söyleyen bir kişi olarak gene de şunu demokrasi ve temel hak ve ilkeler çerçevesinde belirtmeniz lazım. Bir cemaatin bütün üyeleri, sempatizanları toplu toplu suçlu ilan edilmezler. Böyle bir toplu suç ancak kabile devletinde vardır. Böyle bir toplu suç ancak totaliter rejimde vardır. Kuranlıkta vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nda eskisinde daha yani ilk dönemlerinde diyelim belki daha ilaki dönemlerde de vardır. Veya Bizans İmparatorluğu'nda yakın örnekler olsun diye diye söylüyorum. Başka ülkelerde de böyle şeyler. Ee, Rusya'da Rus İmparatorluğu'nda da vardı. Bir köyden bir suçlu çıktığında bütün köy idam edilmez. Bir köyden bir suçlu çıktığında bütün köy bambaşka bir yere sürünmez. Ülke dışına sürünmez veya ülkenin başka bir yerine Bu, toplu cezalandırma Kesinlikle e, modern demokratik hukuk devleti ilkelerinin açıklık içinde çinlenmesidir. Bir kere bu, bunu belirtelim. E, Fethullah Gülen cemaatinin e, bazı üyelerinin ve bazı teşkilatlanmasının e, sorunlu ve sorunlu olduğunu kuşkusuz. Ama bu sorunlu ve sorunlu olduğu noktasından hareket ederek bütün cemaat çevresini, sempatizanlarını toplu olarak cezalandırmak bu e, hiçbir şekilde demokratik bir e, yeniden kuruluşun ununu açacak bir adım değildir. E, bırakalım toplum o kişilerle kendisi siyasal olarak hesaplatsın. Toplum o kişilerle hesap sorsun, e, tartışsın ama bu bir cezalandırma yetkisi vermez İkinci e, konumuz tabii ki bu buradan hareketle şimdi e, güven cemaatiyle ilişkisi olduğu Kanıtlarının e, sadece örneğin o gazetenin o cemaate ait bir gazeteli çalışmış olmak. Veyahut o cemaate ait bir e, vakıfta e, işçi olarak çalışmak gibi e, ilişkiler nedeniyle kurulduğu kişilerin tutuklanmaya başlayabiliriz. Özellikle bu basında zaten e, daha önceden de bildirilen baskı, sindirme e, politikasının bir adım daha ötesi. Şu anda 42 gazeteci hakkında gözaltına alınma kararı var. 5 tanesi ve 6 tanesi şu anda nadirincakla yakalanmış galiba. Evet onu da verdik. 6, 6 tanesi e, gözaltına alınmış durumda. Bunların içinde e, Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkisinin e, kesinlikle olmadığına e, tanıklık eden birçok gazeteci var bu kişilerle ilgili. Belki ilişkisi olsa da bu gazetecilerin en azından gelip ifadesini aldık dersiniz, tanıklığını istersiniz, bir soruşturma yürütüyor. ama hemen her şeyin gözaltına alınarak yapılması, burada ciddi ve büyük ihtimalle tutuklanarak devam ettirilmesi, burada da ciddi bir toplu suç kavramının e, inanılmaz biçimde uygulandığını, kabul edilmez biçimde uygulandığını görüyoruz. Evet yani Antalya ve evet. Evet. Adana'da da mesela 20 gazeteciye gözaltı uygulaması yapıldığına dair bir önemli haber var bugünkü. Cumhuriyet Gazetesi'nde görüyorum. Evet. Onu yani bu dalga dalga, dalga, dalga geliyor evet. gördüğün gibi. Yani bu da Zaman evet. Gazetesi'nin Antalya bölge temsilcisi mesela. Evet. Ya da işte Adana'da böyle Cihan Haber Ajansı Adana temsilcisi gibi temsilci ve muhabirlerin de gözaltına alındığı 14 gazetecinin gözaltına alındığı haberi de taze eklenebilir yani buna evet bu bir bütün Temel Hatta askıya alındığı bir ortamda bir devletin kendisi için tehdit olarak gördüğü bir derneği siyasi partiyi bu siyasi parti de olabilirdi bir ee, bir e, yapıyı, bir işkâni, bir cemaatin e, bütünüyle e, cezalandırma yöntemi. Bu hakikaten hiçbir şekilde kabul edilmez. Hiçbir sempti duymadığını bir cemaat biz bilenler bilir Ama tehlikeli bazı açılardan tehlikeli olduğu, demokrasi açısından tehlikeli olduğu bildiğim davranışlar gösteren insanların da içinde bulundu bir cemaatte. Fethullah Gülen'in bir görüşlerini hiç ama hiç 1995'in ortasında birikim dergisinde Fethullah Gülen'in altın vesileyle ilgili e, görüşlerinin ne kadar tehlikeli bir e, faşizan elitist, faşizan tabiri kullanmamıştık o zaman, şimdi kullanmam ama bir, e, bir otoriter elitist e, yönetim e, zihniyetini yansıttığını e, anlatan dergiyi sayısını hazırladığımızda bildim ki bu benim hoşlanmadığım bir dünya görüşü. Ee, tehlikeli de buldum. Siyasi anlamda tehlikeli buldum. Suç anlamında bilmezdim ama siyasi anlamda tehlikeli bulduğum bir dünya görüşü. Ama siyasi anlamda tehlikeli bulduğum bir dünya görüşü e, sempati duyanların suça sonuçlarsa e, suçlu idare edilmeleri bilmezdim. Şey anlamda, cezas e, hukuku anlamda suçlu ilan edilmeleri, hepsinin toplum içinde suçlu ilan edilmeleri kabul edilemez bir şey. Bir de bu, bu çemberin giderek genişleyeceğin e, ihtimali var. Ki şu anda <gülüyor> e, hakimler, ve savcılar, gazeteciler, öğretim üyeleri, e, memurlar, e, iş insanları arasında gözaltına alınan, Tutuklanan, işini kaybedenlerin hepsinin Fethullah Gülen e, cemaatinin aktif e, üyesi olduğu e, konusunda da şüpheler var elbette. Bu arada yerel olarak kiracısından kurtulmak isteyen ev sahilinin e, kiracısını Fethullahçı diye ihbar edeceği bir noktaya geldik şu anda. Evet bu Bunun da çok alışık o, olmadığımız bir şey değil bizim nesil özellikle. Çok iyi bir bunu. Çok, yani. iyi. çok iyi bir Bireysel ihtilafların bu şekilde halledilmeye çalışılmasına yatkın bir e, toplumsal davranış e, sırf Türkiye'de değil çoğu yerde geçerlidir. Burada da geçerli. Tam yani tam, bu cadı avını andıran şeyler de var. Şimdi gene bakıyorum. Mesela 31 akademisyenin İstanbul'da 5 ilde yapılan, İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında profesörlerin de bulunduğu 31 akademisyenin gözaltına alındığı haberi var. Evet. Evet yani Uluslararası Basın Enstitüsü de Gözaltıların son derece endişe verici Olduğunu söylemiş Uyarıda bulunmuş çeşitli Kuruluşlardan da Bak, Ömer, Bir haber okudum doğrulanırsa e, Üzerine gitmek gerekir Darbeden bilgi gün önce İstanbul'da Hava Okulu'nda Bazı yüksek Türklerin subaylarla Bazı sivil kişilerin aralarında yargıçların da olduğu iddia edilen Bazı sivil kişilerin bir toplantı, gün toplantı yani Gündem e, okulun faaliyet gündeminin e, çizelgesinde, desteklerinde yer almayan bir toplantı yapıldığı iddiası var. Kameraların sonra söküldüğü falan filan. Şimdi böyle bir toplantı yapıldıysa, bu toplantıya yapılan kişilerin gözaltına alınması, sorgulanması, hatta tutuklanması, çünkü bir darbe toplantısıysa bu darbeden bir gün önce yapıldığına göre, bu, bu doğaldır. Burada gidecek hiçbir şey yok. Evet. Ama kalkıp sadece sadece Fethullah Gülen, Gülen cemaati sempatizanı olduğu e, gerekçesiyle gözaltına alınan akademisyenler, akademisyen gazeteciler veya sıradan insanlarla ilgili hiçbir şekilde bugün e, bir e, meşru gerekçe üretemeyiz. Şunu söylediğini bek bile e, yanlıştır. Efendim bunlar zamanında hak etmedikleri bir şekilde başkalarının ayağını kaydırarak, Doğrudur öyle olmuştur ama bu darbe suçu değildir. Böyle evet. olanlar da vardır ama bu darbe suçu değildir Bunun suçu başka bir suçtur Onun, suçu, yani, e, onun suçunu başka şekilde e, izlemek ve cezalandırmak Gereğinde telafi etmek gerekir Böyle de olmuş olabilir Sorular çalınmış da olabilir KPSS sorunları Veyahut e, ÖSYM soruları çalınmış olabilir Çalındığında biliyoruz Bunları yıllarca da e, Teşhir etmeye çalıştık İktidar hiçbir şekilde e, buna karışmadı Şimdi benim ki Yani olduğu kesin olan kişilerin de adil yargılanma hakkı vardır. Adil yargılanma hakkı içinde işkence e, görmemek, ifadesinin serbest içinde alınmasını sağlamak, avukatlarıyla görüşme imkanını vermek, bu olağanüstü hal hal uygulamasının kaldırdığı haklar bir de onu Bir de hatırlatalım, olağanüstü hal uygulaması insanların işkence altında ifade vermelerini Meşrudur, yasal kılmıyor. Olağanüstü hal altında 30 günlük gözaltı süresi kişilerin avukatlarıyla görüşme hakkını ortadan kaldırmıyor. Adil yargılanma haklarını ortadan kaldırmıyor. Bazı e, temel hak ve özgürlüklerin e, doğrudan idari kararla sınırlandırılması imkanı veriyor. Şimdi çok çok ciddi kısıtlamalar görünüyordu. Burada zaten biraz üstünde durma fırsatımız oldu ama bir kez daha hatırlatmak da yarar olabilir. Yani tutukluların aileleriyle 15 günde bir ve sadece 10 dakika o da telefonla görüşebileceği, altındakilerin ise hiç görüşemeyeceği 30 gün boyunca mesela en az tutukluğa evet. ilişkin inceleme, itiraz ve tahliye taleplerinin de dosya üstünden duruşmasız yapılacağı iddianamelerin de Duruşmanın başlangıcında özet olarak okunabileceği yani onu da bilemiyorlar. Mal varlıkları da hazineye devrediliyor vakıfların vesaire gibi çok olağanüstü hali çok ciddi bir probleme getiren durumlar var. Washington Post'ta filan da sözlü ve ta fiziki taciz uygulanıyor diye kapsamlı bir şey çıkmış Washington Post gazetesinde. Ayrıca evet. da Deutsche Welle'nin haberine göre de iddiaları gözlemcilerin incelemesi diye de Almanya'da da yankı bulunmuş epey bir şey var. Bir de Silivri'de de bir er nöbeti başlamış durumda şimdi. Evet. Er, ve, er ve erbaş. Er ve erbaşların yani darbe girişiminin ardından tutuklanan erlerin aileleri çocuklarının işkence görmesinden korkuyorlar. Uluslar Asaf Örgütü'nün açıklamalarından sonra bir de Andrew Garner'da özellikle cinsel istismar şikayetlerinin oldukça fazla olduğunu da belirtmiş. Yani General, Amiral, Subay, Az Subay, Uzman Çavuş, Er, Asker Öğrenci, Polis ve Özel Güvenliğinde bulunduğu 2135 kişinin ifadesi de yeniden alınacakmış. Mesela bu da ilginç. Evet, evet yeniden alınacak. Bu, bu, bu tarafı yani bir darbenin e, sonrasında endişe ettiğimiz, e, iyice zaten yaramı doyuruyorlar demokrasinin, demokrasinin temel hak ve özgürlüklerimizin e, askıya alındığı bir e, dönem olur. İç savaş olmaları için Şimdi e, benzer bir iç savaş belki yok ama e, bir e, ciddi bir e, temel hak ve özgürlüklerin e, genel olarak sınırlandırılması riski var. Yani Darbini küçümsemek, darbe e, eylemini küçümsemek, ya işte darbe oldu bir şey olmadı demek için kesinlikle söyleniyorum. Şu anda başımıza gelmiş en büyük felakettir darbe. Bunun sonuçlarının da o darbe kadar felaket olması için bir gerek yok. Hiçbir gerek ve gerekçe yok. Ee, burada bir üçüncü noktaya değinmek isterim. O da e, biraz evvel bahsettiğimiz gibi 10. günün sonunda e, bu darbenin kimler tarafından yapıldığı, derdinin düzenleyicisi kimdir? Emir direni kimdir? Emir komuta heyeti kimden oluşur? Arkasında siviller varsa kimlerdir? Somut olarak kimlerdir? Bir tek Petullah Gülen'in ismini söyleyerek bu işi izah e, etmek mümkün müdür? E, gibi e, soruların e, acil biçimde sorulmaya ihtiyacı var. Çünkü edindiğim izlenin e, her geçen gün e, özellikle bazı e, generallerin e, ifadelerinin hepsini mi okuyoruz yoksa bir kısmını okuyoruz, ne okuyoruz? bunu da bilemiyoruz elbette e, bu ifadelerin e, sen benden daha iyi bir bu ifadelerin basında e, bu şekilde ifade tutanaklarının soruşturma devam ederken yer alması e, servis edilmesi e, tamamen suç kapsamına mı? tamamen suçtur ağır bir suç tamam, teşkil suç eder yani evet. Evet. neyse artık bu, bu, suç derindi, bu suç artık suç olmaktan çıktı e, ama işte isteyene İsteyene uygulanabilecek bir suç tabii ki. Bu e, ifadelerin ortaya çıkmasıyla da kafa daha çok karışıyor. Yani bir, bir, bir, bir genel'in ifadesi genel'inkinin e, söylediklerine çalışıyor. Bunun arkasında kimler vardır? Bunların nasıl e, e, yönlendirilmiştir? Emir, emir komuta zinciri nasıl yürümüştür? Ne planlanmıştır? Ortaya çıkan bazı veriler var. Yani, bu da yani tamamen bir senaryodur, öyle bir şey olmadı. Bunun arkasında bir e, sadece e, AKP'nin oyunu vardı. İlk iddiasını e, bir tarafa bırakalım. Böyle bir şey gerçek değil. Ama bu mulaklığın devam ettirilmesi bence şu anda kasıtlı bir şey. Muğlaklığın devam ettirilmesi herkesin olan ve haline dönüştürülmesini sağlayan bir olgu çünkü. Ve Fetullah Bilden Cemati'nin bütünlüğü yönelik bu e, temizleme operasyonu aynı zamanda e, ordunun içinde, tüpsürlü kuvvetlerin içinde ve veya belki sivillerin de arasında bunu destekleyen sivillerin de olduğu başka bir ilişkiyi, başka kimlikli bir ilişkiyi e, göz ardı etmenize yetişiyorlar çoğu ülkönde. Yani bunun içinde Fetullah Bilden Cemaati üyesi sivil veya asker kişilerin olmadığını iddia etkilerin olduğu açık. Çok açık. Ama sadece onlar mı var? Sadece bütün o tutuklanan generenler Fethullah Gülen cemaati sempatizanı veya üyesiydiler. Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde aslında söylendiğinden çok daha fazla suday general darbe sırasında hareket etmedi, bekledi. Belki son anda karar değiştirdi ve şimdi ve ee, e şimdi darbeci gözükmemek için çok daha fazla başkalarını e, suçlayarak, yükleyerek, suçu yükleyerek e, hedefi oraya çevirmeye çalışıyor. Bu izlerimi edinmemek mümkün değil bu örgütlü muraklık e, ortamında. Evet süre biterken ben de senin yazından bir e, ufak alıntı yapacağım izin verirsen önemli bir şey yani darbeyle ilgili bu muğlaklık e, bugünkü yazında e, Cumhuriyet'te bu defterlerin de açılmaması için organize ediliyor e, diyorsun ve bitiriş altını bir kez daha çizmek için söylüyorum bitiriş cümlesini çok önemsiyorum darbecilerden ayrı olarak İktidardan da hesap sorulmalıdır bu konuda diyorsun ki. aynı İktidardan da hesap sorulmalıdır. Hem bu darbe sırasındaki o büyük beceriksizlik, o büyük dağılış, devletin dağılmış olması, yani iktidar yapısının, devlet yönetiminin dağılmış olmasının hesabı sorulmalıdır. Biz de bugüne kadar... En azından şu andaki iktidar oldukları için. Ondan evvelkilerden de hesap sorulmalıdır elbette. Çünkü bu e, AKP'nin iktidara gelmesiyle başlayan bir süreç değil. Gülen cemaatinin sempatizanı, üyesi, kişilerin devlet içinde haksız yapılanma elde etmeleri, e, tehlikeli bir yapılanma ilişkisi oluşturmaları. Bu daha eski giden bir şey. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde hızlandığını, güçlendiğini ve kendilerinin buna destek verdiklerini Tayyip Erdoğan'ın e söylediği için bir daha söylüyorum bir yalama olmuş gücümle oldu ama, bir kelime olacak ama e, ne istediler de ne istediğini de vermedik diyen kişinin bunu en iyi bildiğini biliyoruz neyi verdiğini en iyi o biliyor bu vermek ne demektir bir devlet adamı açısından bir cemaate bir çevreye siz istediniz de biz ne vermedik demek zaten başlı başına sorgun kaynağını teşkil ediyor evet. Bir e, özel şirket e, sahibinden, bir e, e, anonim şirketin e, hissedarından, bir CEO'dan bahsetmiyoruz. Bir devlet yöneticilerinden, bir başbakandan bahsediyoruz. Ve bir cemaati önerip diyor ki, siz çok şey istediniz, neler istediniz, biz tek verdi ne, ne demektir verdik? Kim verdi? Ne yetkili verdi de, kimin neyini verdi? Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Peki, Ahmet. İyi günler. Görüşmek yani, üzere. Gelecek hafta programımız yok, tatile sokuyoruz. Ondan dinlenmeler takip. Çok teşekkürler. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Açık Gaste.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 Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Can yok. Bugün birlikte ikimiz yapıyor olacağız açık bilinci ve seriyi devam ettiriyoruz, tamamlayacağız değil mi? Ya yani tamamlamıyoruz daha da bir devamı niteliğinde açık bilinçte bu görüntüleme sürdürüyor olacak. Evet. Sürdürüyor. Görüntüleme seyri. Görüntüleme. Kamera ekrından devam ediyor birkaç konumuz daha var seriyi bitirmeden ağırlayacağımız fakat bugün konutsuz bir program yapıyoruz çünkü beyin görüntülemenin gündeme ilişkin sorulara ışık tutup tutamayacağı meselesini konuşmak ilginç olabilir diye düşündüm evet. gündeme ilişkin sorulardan kastım ne mesela şöyle bir soru e, diyelim e, çok büyük bir e, orjisi olan bir ülkenin e, silahlı kuvvetlerinin başındaki kişisiniz, Genel Kırmay Başkanısınız ve e, çok yıllardır e, yanımızda tuttuğunuz, çok güvendiğiniz, hayatınızda belki e, emanet ettiğiniz baş yavruyunuz, yönü subayınız, e, Yerbay rütbesine kadar yükselmiş ve işte 20-30 bir eğitim ve rütbe atlamalardan sonra oraya kadar gelebilmiş bir yüten, bir e, darbe girişiminde aniden e, size karşı bir rol e, oynuyor, e, size silah çöküyor, sizi teslim alıyor. E, bu tabii kişisel olarak çok travmatik bir şey olsa gerek. Ee, fakat bunun yanı sıra e, hem psikoloji hem neurobilim açısından e, bu olayın e, ki tabii Genelkurmay Başkanı'nın en yük böyle olması tek olay değil. E, bunun gibi bir tek örnek daha olduğunu biliyoruz. E, Cumhurbaşkanı'nın başyağları da dahil olmak üzere. E, Bunların hem psikoloji hem neurobiyomik açısından e, son da elde edilen sorular e, e, sorduğu karşımıza son da elde sorular çıkarttı açık kişilik e, psikolojisi açısından bakacak olursak mesela insanların e, böyle büyük bir e, soruyu e, kendi kişiliklerini aslında saklayarak doğruyu gizleyerek. Yani bir yalan dünyasında aslında var olarak 20-30-35 sene gibi çok uzun bir döneme bunu yarabilmiş olmaları. Bunu nasıl becermiş olmaları, ne sebeple böyle bir işe girişmiş olmaları bence kendi başına çok ilginç bir soru. Ne tür bir inanç sistemi onları motive ettiyse bu inanç sisteminin aynı zamanda ee, başka insanların, e, örneğin e, askeri okullardaki öğrencilerin haklarını yeme ya da e, suçu olmayan insanlara kumpas kurma, e, sivil halkın için ateş açtıracak e, türlü bir gözü dönmüştük. E, yani e, direysel izan ya da vicdandan e, tamamıyla arınmış bir e, irade teslimiyeti neredeyse. E, bu ne tür bir inanç sistemi altında mümkün olabilir? Bunlar hep sosyal psikolojinin bence e, bu konuya alakalı, bu konuya ilişkin e, sorabileceği çok önemli sorular. Fakat biz beyin görüntüleme seviyesi yapmaktayız ve nörobilimden bahsetmekteyiz epey bir haftadır. O yüzden ben sosyal psikoloji sorularını girmek yerine nörobilimle ilgili bir soruşuna yoğunlaşayım diye düşündüm. O da şu, e, e, bu gibi durumlarda e, yani davranışı ve sözleriyle aslında iç dünyası, inançları, e, düşünceleri konusunda e, bir ayrılık ayrılık katmanları arasında bir uçurum olan insanların aslında içlerinden ne geçmekte olduğunu bir şekilde benim görüntüleme yöntemleriyle e, anlamak, öğrenmek mümkün mü? Teknoloji bize böyle bir imkan sağlıyor mu? E, ya da ileride sağlayabilecek gibi gözüküyor mu? E, bu soruya yaz bakalım e, diye düşündüm çünkü devrinin başından beri e, beyni ölçerek e, zihinde olup bitenleri e Hangi derecede anlayabiliriz e, sorusunu merkezde tutuyoruz. Bu da bu anlamda e, alakalı soru. E, bu tür e, çalışmaların bence etik olarak sakıncalı yanları da var. Sonra doğruya doğruya da değineceğim. Dolayısıyla ben bu tür beyin görüntüleme yöntemiyle e, bu zihin okuma projelerini e, destekliyor anlamında bunu söylüyor değil. E, fakat bu teknolojiler bu alanda e, bir takım inaylemeler e, kaydediyorlar. E, aslında etik olarak da ne şekilde regüle edilmeleri gerektiğini sağlıklı bir şekilde tartışabilmek için bu teknolojilerden haberdar olmak gerek. Bu çerçeve içinde e, bu sorulara bakalım istiyorum. Evet. E, Hatırlarsınız belki ta 1950'lerden e, bir, e, bir filmi vardı, Invasion e, of the Body Snatchers diye e, evet. beden ele geçirdilerin istilası e, falan gibi çevirebiliriz e, herhalde. E, böyle gayet uzaydan bir yerden gelmiş bir başka canlı türü e, bir takım bitkilerin... E, tohumları yoluyla e, yakalan insanların e, bedenlerini ele geçirip onları bir türlü zombiye dönüştürüyordu. E, bu insanlar e, eski hallerinden ayırt edilemeyecek e, bedensel e, karakteristiklere, işte hafızaya şuna buna sahip oluyorlardı. Dolayısıyla uzaktan baktığınız zaman tam eski e, kişiliklerinde olduğunu zannediyordunuz. Fakat aslında Başka bir canlı türüne dönüşmüş durumda var. Zondileşmişler. O anlamda ruhsuz insanlar haline gelmişler. Bunun ne kadar dehşet verici ihtimal olacağı üstüne kurdularmış bir filmdi. Tabii 1950'lerde olduğu için belki kısmen o zaman sürmekte olan McCarthy döneminin cadı avı çerçevesinde e, ...komünizmin insanları böyle ruhsuzlaştıracağı filan gibi düşünce ya da korkuyla e, bu film bu şekilde e, çevrilmiş olabilir. Ama e, burada genel bir anziyete e, nin ifade edildiğini söylemek herhalde mümkün. Yani e, çok güvendiğimiz çok sevdiğimiz, uzun yıllarda yanımızda olan e, bir kişi aslında... Başka sebeplerle Bizi açıklamadığı sebeplerle Bizi sevdiğinden Ya da saydığından dolayı değil Başka motivasyonlarla Bunca seneyi bizim yanımızda Geçirmiş olabilir mi Ve bilmem başka bir kişi olduğunu Onun anlamamız Gerçekten Anziyete yaratan Türde bir bu, bu filmde bu Anziyete üstüne koyulmuştu. Ee, darbe sonrasında darbe değişimi sonrasında ortaya çıkan şeylerin de aslında e, Hollywood filmlerini aratmayacak e, bir e, senaryo karmaşıklığı içinde e, e, geliştiğini e, gördük desem herhalde e, adartmış olmam. E, belki daha gelen anlamda e, epistemolojinin yani ...varlık biliminin içinde uzun zamandır var olan bir bir problem var. Bu, bütün bu mesele de oradan kaynaklanıyor diye düşünebiliriz. Diğer zihinler problemi, genellikle insanlar dışındaki canlılarda zihin var mıdır, yok mudur sorusuyla karşılaştığımızda... ...bu diğer zihinler problemi ortaya çıkar. Yani... İnsanlardan başka hangi canlıların zihni var sorusunu hangi küstaslarla yanıtlamaya çalışacağız? Ee, Hı -hı. İngiliz salsifacı Berkhan Brasov mesela e, 20. yüzyılın ortalarında bu soruyla epey uğraşmış ve e, diğer insanların zihinleri olduğu e, çıkarımını biz kendimize kendimizi temel alarak yani benzeşim ya da analoji yoluyla yapabiliriz gibi bir öneride bulunmuştur. Buradan yola çıkarak insan bedenine benzer bedenlere sahip olan hayvanların insan bilimlerine benzer bilimlere sahip olduğunu da belki söylemek mümkün. Bu diğer zihinler probleminin varlık sorunu. Başka var, zihin var mı yok mu sorunu. Ama içerik sorunundan bahsetmek mümkün. Yani e, zihne olan diğer canlıların e, zihinlerinin içeriği e, nasıl olsa gerek e, düşünceleri, duyguları insanlara benzeyen düşünceler, duygular mı? E, bu soruların hepsine ne zihnin içeriğini beyinde olan bitenleri ölçerek ve bunlarla bir korelasyon geliştirerek e, cevap vermeye çalışıyor. Yani eğer bilimde olan biten her şey aslında e, beyimsel ya da sinir sistemine bağlı bir kanale oturuyorsa ve biz bu sinir sisteminde olan bitenlerin kodunu nasıl çözeceğimizi e, anlarsak o zaman bilimsel içeriklerin ne olduğu konusunda da e, böyle bir çıkarsama yaparak dolaylı olarak da olsa bir cevap e, veriyor olabiliriz. E, buradan e, yola çıkarak belki o zaman ee, bu en başta sorduğumuz e, soruyu yeniden ziyaret etmek e, mümkün olabilir. Yani bir insanın sözel e, e, olarak ya da davranışlarıyla da, e, e, verdiği cevaplarla aslında içinde barındırdı ama kendisini bir sır olarak e, sakladığı, içinde tuttuğu gerçek düşünceleri, gerçek duyguları arasında bir uçurum ya da bir ayrılık söz konusuysa e, gerçekten içinde olan bitenlere acaba beyninde olan bitenlere bakarak anlayabilir miyiz? E, prensip olarak e, bu soruya benim cevabım evet. Aslında anlayabiliriz. Çünkü e, içsel olarak da olsa insanın Zihninde olan biten her bir şeyin e, beyninde bir yansıması e, olduğunu ve e, metafiziksel olarak da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. E, eğer böyleyse yani zihin ve beyin arasında bir kopukluk yoksa bunlar bir beynin e, yansıması şeklinde düşünülebilirse o zaman beyinde olan bitenin kodunu çözdüğümüz zaman e, gerçekten zihinde olan bitenleri de anlıyor olacağız demektir. Ama e, beyinde olan bitenlerin kodunu çözmek dediğim konu çok karmaşık bir konu ve bunun henüz çok uzağındayız. Dolayısıyla e, prensip olarak evet cevabı verdiğim e, soruya pratik olarak evet tabii hemen beyin görüntüleme cihazının içine koyup bir insanın yalan evet. söyleyip söylemediğini anlayabiliriz e, gibi bir cevap mümkün, bir cevap vermek mümkün değil. Evet yani ee, burada evet. Güven Bey e, şey... E, Esas e, olarak bu zihninden geçenleri e, çözebilmek için e, esas olarak görüntüleme, beyin görüntüleme tekniği mi kullanılarak bir araç olarak e, öngörüyorsunuz yani yapılabileceğini? Evet. Evet yani e, epey bir on yıldır aslında yalan makineleri denilen makineleri şimdi çalışılıyor. Bunlar beyin görüntüleme teknolojilerinden önce Geliştirilmiş, tasarlanmış makineler ve e, otonom sinir sisteminin verdiği cevaplardan e, yola çıkarak kişinin yalan söyleyip söylemediğini e, çıkartmaya çalışan makineler. Şimdi bu tür çalışmalar beyin görüntüleme yöntemlerini de entegre ederek e, daha sofistike bir hale gelmeye başladı. E, burada da belki önemli olan ayrım şu... E, Yeni bir durumla karşılaştığımız zaman ya da bize bir soru sorulduğu zaman e, bu soruya vereceğimiz cevabın aslında pek çok katman içinde incelenebileceğini e, düşünmemiz lazım. Şöyle e, bize sorulan soruyu sözel olarak cevaplayabiliriz. Ağzından çıkan bir e, cümleyle mesela e, ya da e, beden diliyle cevap verebiliriz. Belki farkında olmadan istemeden, e, belki ağzımızdan çıkan cevapla birbirini tutmayacak e, bir beden dili cevabı da buna verebiliyor olabiliriz. E, otonom sünev sisteminin e, ortaya çıkarttığı bir takım cevapları da verebiliyor olabiliriz. Yani e, hiç sorun değil tabii olabilir diye cevap verirken, ağzımızdan bu cümle çıkarken e, göz göbeklerinizin büyümesi ya da kalp atışınızın hızlanması ya da avuç içlerinizin terlemesi bir başka cevap veriyor olabilir. Burada önemli olan e, verdiğimiz cevabın bilinçli olarak bizim kontrolümüz altında olup olmadığı bilinçli olarak kontrol edebildiğimiz cevaplar bize e, yalan söyleme ihtimali yalan söyleme potansiyelini de e, sunuyor ve bu anlamda ee, kompüte yalanlar söylemeyi becerebilen tek canlı türlü biziz. Ee, başka bir takım primatlarda e, daha basit bir takım aldatma yöntemlerinin e, onların hayatlarının içinde olduğunu biliyoruz ama e, dil kullanarak ve çok kompüte bir şekilde yalan söylemeyi bir tek insanlar becerediliyor. E, bu fakat Bilinçli bir farkındalıkla kontrol edebildiğimiz e, cevaplar söz konusu olduğu müddetçe mümkün. E, bilinç dışı süreçlerle e, belirlenen cevaplarda yani otonom sinir sisteminden kaynaklanan cevaplar ya da beden diliyle farkında olmadan verdiğimiz cevaplar e, yalan söyleyemediğimiz e, cevaplar. Onlar çok daha doğrucu cevaplar e, oluyor. Yani. E, Aynı yöntemle e, göz bebeklerimizin boyu ya da kalp atışımızın e, frekansı ya da avuç işlerimizde kaylanma olup olmadığına e, baktığı gibi bu yalan makineleri aslında e, deynimizde ne olup ne bittiğine çok daha ince ölçümlerle e, bakmaya da muktedir. Ve bu sayede ağzımızdan çıkan cevapla aslında içimizde barındırdığımız cevabın e, Biliğiyle aynı olup Olmadığını ölçmek Kısmen en azından mümkün Peki şeyde ee, e, Ben şunu da sormak bu, istiyorum Yani bu e, Bir yandan beden diliyle e, Cevap e, verirken e, Bir yandan da Görüntüleme tekniğiyle ikisini örtüştürmek e, Mümkün olabiliyor mu? Elbette. Bunları zaten entegre eden sistemler şimdi geliştirmeye çalışıyorlar. Evet. Benim gittiğim bir konferansta bu tür cihazları geliştiren bir takım şirketler mesela sunumlar yapıyorlardı. Tabii bunlar bence etik açıdan çok sakınca barındıran ve parasal olarak da genellikle Amerikan ordusu ya da Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen çünkü savaş esnasında e, kullanılması öngörülen ve o sayede gelişen bir e, teknoloji. Etik olarak e, sakıncaların öner onlardan da aslında bahsedeyim. Evet. E, bu bilinç dışı beden diliyle ya da beynin içinde olan bitenlerle verdiğimiz cevapların ne olduğunu ölçmek ve oradan doğru sonucu almak ee, en azından şu an itibariyle %100 doğruluk payıyla çalışan bir teknoloji bize sunulmuyor. En ihtimalle %70-80 doğruluk payı olduğu söyleniyor. Bu tür teknolojilerde hep hatalı olumsuzlar ve hatalı olumlular meselesi de var. Bunun ne olduğunu da canlatsınaya çalışayım. Lütfen. E, hatalı olumlular özellikle e, ve ilgili mesele diyelim e, hareket sensörlü bir alarm taktığınız evinizde e, siz evde yokken evin içinde bir insan dolaşıyorsa e, bunun farkına varsın hareket sensörü ve alarm çalıştırın istiyorsunuz. Eğer e, sensör yeterince hassas değilse evde birisi dolaştığı halde bile e, alergi çalıştırmıyorsa bu hatalı olumsuz. E, yani olan kişiyi yakalaması gereken birbirini yakalamadı demek. Fakat e, hatalı olumlu da bunun tam tersi. Yani e, kediniz mesela e, kanepeden aşağı atladı, e, alergi çalmaya başladı birisi diye ya. ya da Yeme bırakmışsınız, rüzgar etti, perde havalandı, e, alarm çalmaya başladı. Bunlar da hatalı olumlular. E, hatalı olumlular özellikle bu yalan makinesi teknolojilerinde bence özellikle e, kaygı veren bir durum ortaya koyuyorlar. Çünkü e, siz bir kişinin yalan söyleyip söylemediğine, beyin görüntüleme ve otonom e, senev sisteminde olan bitenleri ölçerek bakmaya çalışıyorsunuz. Kişi gerçekten doğru söylediği halde e, çok heyecanlandığından mesela e, sizin e, makinenizin doğru okuyamayacağı e, ya da doğru doğru okuyamadığı e, hareket, davranış e, ya da sinir sistemi aktivasyonlarında bul bulunabilir. Siz de bundan bu kişinin yalan söylediği sonucunu çıkartabilirsiniz. Suçlu olduğu sonucunu çıkartabilirsiniz. Bir savaş ortamında e, olmadık e, sonuçlara yol açılı acabilir. Beyin e, görüntülemeyle bile yalnızca yüzde seksen doğruluk payı olması, yani her beş kişiden birinde belki bir hatalı olumlu sonuç, yani suçlu olmayan kişinin suçlu olduğu ya da yalan söylemeyen kişinin yalan söylediği sonucunu e, doğuruyorsa bunun e, pratik olarak kullanılamaması gerekiyor bu teknolojilerinden diye düşünüyorum. E, etik olarak en kaygı verici meselelerden bir tanesi bu. Ee, bir de son olarak daha iki şeyden bahsedeyim. Ee, 2003 senesinde Bağdat'taki Ebu Garip e, hapishanesinden bir takım fotoğraflar sızmıştı hatırlayacaksınız. Oradaki Gayet iyi, Amerikalı değil? askerlerin e, yaptıkları işkenceleri belgeleyen e, fotoğraflardı. Bunlardan en çarpıcı olanlarından bir tanesi e, Sabrina Harmon isimli bir genç e, Amerikalı askerin e, işkence sırasında öldürülmüş daha sonra buz torbalarına edilmiş sarılmış bir e, Iraklı e, adamın başında çektirdiği e, bilimsiyerek çektirdiği gibi bir fotoğraftı e, bu asker Sandrine daha sonra askeri e, e, mahkemede yargılandı ve evet. e, e, ve savunmasında şöyle bir şey söyledi. Ben o fotoğrafı gülümseyerek çektirdim. Çünkü arkadaşlarımın ve komutanlarının baskısı altında gülümseydim. Ama aslında mutlu değildim. Siz yüzündeki mikro hareketlere bakar bunu dikkatle incelerseniz bu gülümsemenin bir mutluluk gülümsemesi değil, zoraki bir gülümseme olduğunu aslında anlayabilirsiniz. Avukatları bu tür bir savunma yaptılar ve e, bu konularda uzman bir psikoloğu e, mahkeme için e, uzmanlığına başvurmak üzere çağırdılar e, Paul Ekman'ı. Paul Ekman'da aslında Sabrina Harun'un gülüm senesinin bir zorla olduğu yönünde bir rapor verdiydi bu rapor hala alındı mı alınmadı mı bilmiyorum 6 ay hapis sonra çıkmış Sabrin Harun'un öyle e, okudum internette e, bu rapor olmasa daha uzun e, kalır mıydı kalmaz mıydı bilmiyorum ama e, şu en azından doğru evet bazı durumlarda ağzımızdan çıkanla ya da yüzümüzdeki gülümsemeyle aslında içimizden geçenin e, aynı olması şart değil e, içimizde olan bitenleri anlamamın da e, bilinçli olarak kontrol edemediğimiz e, cevaplara bakarak oradan bir ile ortaya çıkartılması mümkün. E, bu konuda da beyin görüntüleme son zamanlarda sahilen e, çok ilerlemeler kaydetmiş olacaktı. Hatta şöyle de bitireyim e, beyin görüntüleme serimizde bir sonraki programda konuk olacak olan e, Bilkent Üniversitesi'nden yardımcı doçan doktor Tolga Çukur tam da buna benzer bir konuda yani beynin kodlarını çözerek zihin içeriğinin ne olduğunu anlama konusunda çalışıyor. Bu konuda en e, önemli heyecan verici çalışmaları yapan laboratuvarlardan bir tanesi Kaliforniya e, Üniversitesi Berkeley'de e, Tolga Çukur'da orada post doktora araştırmalarını yaptıktan sonra Bilkent'e dönmüş. Ee, bu çalışmalardan kendisiyle konuşurken bahsediyor olacağız. Yani bir kişinin beyninde olan bitenlere bakarak zihninden geçenleri e, bir e, film sahnesine yansıtır gibi mesela e, zihinsel içeriği yeniden kurmak e, mümkün mü? Bu sorulara cevap e, arıyorlar ve e, bir hayli ilerleme kaydetmiş durumdalar mı? Yalan makineleri falan üstüne bir çalışmaları yok ama e, beynin kodlarını çözerek zihinde ne olup ne bittiği konusunda e, dediğim gibi en heyecan verici çalışmaları yapan laboratuvarlardan bir tanesinden geliyor Tolga Çukur. Bunları da kendisiyle e, gelecek hafta galiba açık gazete tatilde olduğu için program yok. Bir evet. sonraki haftada Tolga Çukur'u konut ettiğinizde konuşuyor olacağız. Evet aynen öyle peki çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Şöylece tamamlayayım. Ee, Tolga Fikur'dan sonra iki konumuz daha olacak. Ee, eğer e, bir aksilik olmazsa e, Sabancı Üniversitesi'nden Volkan Özgüz ve İstanbul Üniversitesi'nden Kamer Demiral. Son e, iki haftada beyin e, bilimlerinde çiğre açacak çok önemli ki yazı yayınlandı. Bir tanesi beyin görüntüleme çalışmalarının ...yaklaşık 40 bin tanesini... ...şüphe altında bırakacak... E, ...elektirel bir yazı... Hmm. ...Positive International Academy of Sciences... dergisinde çıktı... Diğeri ise ...beğinin haritalanması konusunda... ...çığır açacak... E, ...yeni bir çalışma... ...Nature dergisinde galiba çıktı... ...bu iki önemli yazıyı... ...Tanay Demirat ile... ...serinin sonunda... E, ...tartışarak, konuşarak... E, ...seriyi böylece tamamlayacağız... Geçmiş programlara podcast arşivinden bakmak mümkün açık radyo.tr'den bulunabilir fakat arşivler cuma gününden beri idari tedbir altında olduğundan erişilemiyormuş dolayısıyla podcastlere eriş erişemeyenler açık bir sorun olduğunu düşünmesinler Türkiye genelinde böyle bir durum var. Evet, Arkay Borgadlı sitenin üzerinde bir idari tedbir alındı. Genel olarak hükümet tarafından getirildi yani. Evet, benim anladığım bir takım kestirme yollar. Ben yine de bu tür sitelere erişmek mümkün Hı. öyle söyleniyor ama doğrudan bir şekilde podcast arşivine şu anda erişmek mümkün değil. Yine de Podcast arşivine erişilebilir hale geldiği zaman ben Twitter hesabından duyuracağım. Açık bilinç etiketiyle bu programların duyurularını da oradan izlemek mümkün. Son olarak da geçen hafta konumuz olan Burak Acar'ın duyurusunu yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Beyin Yönültüleme ve Demans Konferansı 30-31 Temmuz'da gerçekleşecek olan konferans. Ee, gerçekleşecek. Yani bu darbe girişiminden filan dolayı bir iptal söz konusu değil. Bir takım konuşmacılar e, gelemeyeceklerini belirtmişler ama e, konferans gerçekleşecekmiş. Bunu da Burak adına burada duyurmuş Çok... Evet Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.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 Güven güzel ile yaptığımız, dün yaptığımız Açık Bilinç kaydını bitirdik. Böylece, böylece de bugünkü Açık Gazete'yi de son vermiş oluyoruz. Dünkü kayıtta can yoktu ama bugün Açık Gazete'de vardık. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. A